Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiyar. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Bir Dolap Kitap'tan hepinize güzel bir pazar diliyoruz. Günaydın Bir Dolap Kitap'a hoş geldiniz. Bugün İstanbul'da Avrasya Maratonu var. Ne yazık ki biz bugün kapatılan yolların hangileri olduğunu bilmiyorduk. Buraya küçük çaplı bir maratonu aşarak kendi çapımızdan evet, geldik. Hazır zorlu bir yoldan geldik ve hazır maratondan söz açılmışken hemen küçük bir duyuru. Bu maratonda Aydın ileri... Kütüphaneci Aydın ileri 34. Avrupa Maratonu'nun halk yürüyüşü ayağında çocukların kütüphane kullanımı bilgi kaynaklarına eşit koşullar altında ücretsiz ve açık erişimi için yürüyor. Kendisini buradan destekleyebilmiş oluyoruz. Evet biz de katılmak isterdik ama yayın yüzünden buradan ancak seslenebiliyoruz. Kütüphanelerle devam edelim. Bu hafta çocuk kitapları haftası kutlanıyor. Evet, çünkü... Yarından itibaren pek çok etkinlik düzenlenecek. Ee, biz birazcık erkenci davranıp Cuma günü e, bir etkinlikle başladık. Buna e, Cahitabostan Muhtar Özkaya Kütüphanesi'ndeydik bir dolap kitap olarak. E, evet. Ama yarından itibaren senin elinde bir program ee, var sanırım biraz bahseder misin? Tabii hemen bahsedeyim. E, bu Türk, e, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi'nin e, düzenlediği etkinlikler bunlar. İstanbul'un çeşitli kütüphanelerinde çeşitli yazarlarla çocuklar buluşacaklar. İşte mesela işte Turabi Baba kütüphanesinde var. Atatürk Kültür Merkezi Kutadgu Bilik Kütüphanesinde var. Yani Üsküdar'da var, Kartal'da var. Kadıköy, Fatih. Kadıköy'de var. Fatih'de var. Bütün buralarda kütüphanelerde yazarlar, çocuk kitaplarıyla ilgili insanlar çocuklarla ee, buluşacaklar. Ee, etkinlik programı çok uzun. Tek tek saymak mümkün olmayacak ama eğer e, merak ediyorsanız etkinlik programına ulaşmak için çocuk kitapları haftası org adlı web sitesine girip etkinlikler sekmesine tıklamanız yeterli. Bütün etkinlikler saatleriyle orada yazılı. Çok da güzel etkinlikler var. Kesinlikle öneririz. O zaman e, kitabımıza geçelim hemen. Evet kitaba geçelim. <gülüyor> Puldan, taştan, lahanadan Sevimak yazdı. Behic Ak resimledi. Can Çocuk'tan çıkmıştı bu kitap. Bu hafta bu kitabı seçmemizin nedeni Türkçede yeni yayınlanmış bir kitap değil. Yani geçtiğimiz yani bu yıl içerisinde yayınlanmıştı ama Hollandaca'ya çevrilen ilk Türk çocuk kitabı olması açısından önem taşıyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta Hollanda Sarayı'nda, Beyoğlu Hollanda Sarayı'nda bir e, kokteylle bunun kutlaması yapılacak. Ee, Sevim Akın e, bu kitabı Hollanda'da Köstebek ve Yaşayan Şeyler adıyla e, çevrilmiş. E, ve Hollanda'nın Eğitim Bakanlığı. Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği çocuk kitapları haftasında önerilen kitapların yer aldığı katalogda yer almış. Bu vesileyle de Sevim Ak Hollanda'ya davet edilerek Ekim ayı boyunca oradaki hem Hollandalı hem Türk çocuklarla pek çok etkinliğe katılmış Amsterdam'da. Ve aynı aynı zamanda Türkiye ve Hollanda'nın diplomatik ilişkilerinin 400. 400. Yılı yanılmıyorsam değil mi? Evet, 400. Hı hı. yılı nedeniyle 400. de e, burada küçük bir kutlama da yapılacak. E, kitaptan birazcık bahsetmek ister misin? Kitaptan birazcık. Köstebek bahsetmek. kim nasıl bir çocuk <gülüyor> mesela? Ya köstebek e, şimdi beni çok ilgimi çekti köstebek çünkü köstebek tam bir köstebek. E, işi gücü sağ solu kazmak kazımak. E, derdi çünkü e, kaybolmuş nesneleri bulmak. Çünkü kaybolmuş nesnelerin. Ee, ...yaşamlarına devam etmelerini istiyor. Bunu sağlamak için de onları bulması gerektiğini inanıyor ve neler buluyor neler. Yani işte takma dişlerden e, otobüs biletlerine kadar e, türlü çeşit şey e, buluyor. Galiba takma dişi ben uydurdum. Ama, Ama o takma diş şey otobüslerde olabilir, evet. kayıp eşya bürolarından çıkmış bir e, nesne evet. değil mi? Gazetede <gülüyor> evet, var, okumuştuk. Yani, otobüste unutulmuş takma diş var. E, i̇şte e, Köstebek böyle bir çocuk. Bir kasabada yaşıyorlar. Gans kasabanın toprağı bu bakımdan çok verimliymiş yani nerede bir kassa bir şey çıkıyor. Bir de sepetiyle küreyi verdim elinde onlarla sürekli Şimdi geziyor. Ailesi onun bu merakından önce çok hoşlanmış. İşte dedesi ona kumu güzel işte plaja gittiğinde kumu güzel. ...karıştırabilsin diye işte böyle o süzgeç mi denir... Ona. ...elek, elek, elek kürek falan almış... ...işte e, yok büyük annesi... ...bir şey almış, babası bir çekiç almış falan... Yani. ...arkeolog olacak bu çocuk, çocuk maşallah... ...çocuk büyüyünce maşallah tabii yani... <gülüyor> ...arkeolog gibi çocuk... ...fakat e, giderek o, o bulduğu bütün nesneleri... ...biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor ve yatağının altında saklıyor... <gülüyor> E annesi için bu dayanılır bir şey değil. <gülüyor> yani en çok annesi bundan tabii çünkü odayı da temizlemek toplamak adına. E o, o nesnelerle ama ilişkisi var. O nesneleri eline alıyor, tutuyor. Hani bin bir türlü hayal kurmaya başlıyor vesaire. Fakat annesi o çuvaldan, koca bir çuval var yatağın altında çünkü. Pek de hoşlanmıyor. Yani e, aslında çatışmaları e, izlemek de çok keyifli kitapta. Fakat e, kasabadaki asıl hikaye e, Köstebeğin bu kazıcılığı değil. Bu Önemli bir unsur. Hı hı. Ee, kasabadaki asıl hikaye e, aslında Köstebeğin e, bir gün yolda rastladığı bir ayak izleri var. Öyle başlıyoruz o hikayeye evet. öyle giriyoruz. Çok düzgün yani kar yağmış tertemiz karlar. Fakat muntazam ayak izleri var. Hani o kadar muntazam ki şaşkınlık... Uyandırıyor yani işte o da onu takip ediyor işte kasabanın bir kenarında aslında e, bir süredir terk edilmiş olan bir ev var. Fakat bir bakıyor ev bambaşka bir halde vesaire. Neyse meğer buraya birisi taşınmış. İşte bu taşınan kişi ya baktığın zaman bir nasıl denir? İki dirhem bir çekirdek. İki dirhem bir çekirdek bir, bir böyle simetri abidesi. Adam hani böyle baştan aşağıya tamam yani e, yamuk yumuk hiçbir şey yok. Ee, kasabalının da tabi dikkatini çekiyor işte Konuşmaya başlıyor diyorlar falan Bu adam meğer işte ailesinin eviymiş Orası miras kalmış birkaç kişiye Bu birkaç kişi işte arasında Anlaşırken anlaşamazken ya da Sonuçta bu eve yerleşmiş ama her şeyi Yeniden yapıyor evde işte böyle çok güzel boyanıyor ev. Çok uyumlu renklerle boyanıyor. İşte mobilyaların fazlası atılıyor ki bu köstebek için inanılmaz büyük bir hazine demek. Hemen oradan kendine bir kişiyi seçiyordu tabii, zaten. Tabii tabii sadece o değil kasabalı da seçiyor. Yani işin yerine yarar şeyleri eskiciler vesaire alıyor ama yani köstebek için de bir sürü malzeme var. Ee, sonra işte bu adam ne bileyim işte evde kalan mobilyaların işte tek yeniden kaplıyor, Her şey uyumlu, muntazam, inanılmaz güzel böyle bir ev ve dönüşüyor bu. İşte bu adam tabii böyle dikkat çekince sohbet etmeye başlıyorlar falan. İşte bu miras kalmış buraya yerlemiş. Bütün bunları yapmış ama işi 90 kilometre uzakta. Haftada 3 gün gidiyormuş falan. Daha zor bir hayat yaşıyor aslında. Ama bu maceraya da girmek istemiş bir yandan. Bunu öğreniyorlar. Derken orada bir tane balıkçı var diyor ki ya diyor bu simri adam diyor. Simetri hastası olduğu için ona simri diyorlar. <gülüyor> ama bir de e, cimri e, bir yandan. Cimriliği de e, var. İkisini birleştirip evet, öyle işte. simetriyle cimriyi birleştirip söylüyor onu. İşte simri adam. Ee, o zaman diyor şu bizim parklara bahçeleri el atsaya diyor hep yamuk yumuk bizim parklara bahçeler. <gülüyor> bu fikir bir beğeniliyor belediye başkanı tamam diyor hop bu o göreve hani o işi o artık yani kasabada yaşadığı kasabada çalışmaya başlıyor ve en başta çok tabi şey nasıl denir keyif veriyor herkese bu durum çünkü ne yapıyor işte kasabaları kasabayı dolaşıyor hangi parklar ne varmış oraları hemen bir düzenliyor şunu şuraya koyun buna simetri hastası olduğu için de her şey muntazam Düzen ve kusursuz. nizam kusursuz yani hani bütün bu takıntıları üzerinden yapıyor bunu. Ve ağaçları filan şekillendiriyor. Mesela fazla uzun olanı budatıyor. Ay korkunç. E, tabii şimdi işin korkunç yanları da ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela bu zaten ben hiçbir zaman anlamamıştım da şu e, peyzaj mimarlığında zavallı ağaçları eğip büküp şekil verme hastalığı. Bence bu bir hastalık. Yani <gülüyor> sağlıklı bir insanın yapacağı bir şey değil. Bu da yapıyor zaten bütün bunları filan. Ondan sonra e, giderek kasabada böyle bir hani... O kadar köşeli bir yere dönüşüyor ki kasaba. İnsanlar şikayet etmeye de başlıyor bir yandan. Bir duvarda var mesela. gençleri onu, mesela. Şimdi onu söyleyeceğim. <gülüyor> ha. E, ve bu simri adam dolaşırken bir bakıyor duvarlarda bir sürü grafitiler var. İşte birisi çok acı çektiği için işte ben seni çok sevmiştim yazmış. Öbürküsü başka bir şey. <gülüyor> en tuttuğu takımı desteklemiş duvarda. Yani herkes bir şekilde ilgisini, duygularını Duvarda anlatmış duvarlarda anlatmış yani kasabanın duvarlarında bu tabi tahammül edilebilir bir şey değil hemen o duvarlar bir güzel temizleniyor filan ve insanlar çocuklarının ne anlattıklarını ne çektiklerini ne yaşadıklarını oradan okuyabilirken takip edebilirken bundan da mahrum kalıyorlar bu da bir probleme dönüşüyor ki ben bu kitaptaki en önemli noktalardan biri olduğunu düşünüyorum normalde bu işte bu duvarları boyamak vesaire hani vandalizm olarak evet. algılanır. İşte ev, çevreyi kirletiyor bunlar serseri it kopuk filan denir Aha ama orada bir ifade var. Yani duvar sanatı diye de bir şey var Bunun ayrıca. Bunun bir sanat yönü var ama ifade yönü de var. Evet. Yani iki tane çok önemli şey var o duvarda. Yani e, hani saçma sapan şeyler diyor ya seni çok seviyorum da yazıyor belki ama bu bir ifade. Ve çok bunu seni seviyorum öyle sanatla yazabilir ki bu da sanat yani hani. Bunların ikisi bir arada olabiliyor. Ya da bir tanesinin olması bile bence yeterli. Yani illa bu vandalizm olmak zorunda değil. İlla kirlilik olmak zorunda değil. Ve kitapta da zaten bu bakış açısının olması beni çok açıkçası evet. etkiledi. Çok hoş, hoşlandım bundan. Fakat işte kasabada böyle en son bir tane bir havuz var. Kasabanın havuzu. O ortasında kasabanın böyle bir tür merkezi gibi yani orası. Oraya iki tane çember <gülüyor> getiriyorlar. Heykel diye dikiyorlar. Bir tanesi pembevi. Bir... Heykel bir tane şey çember bir tanesi mavi böyle iç içe geçmiş. Bir de bu simri bu pastel tonları pastel çok tonları seviyor, seviyor. Pembeler evet. maviler. Tabii ve millet hani başlıyor spekülasyon tabii. İşte acaba kasabanın nüfusu az da hani onu mu ima ediyorlar? Çocuk yapın anlamına mı geliyor? <gülüyor> Yoksa işte e, erkekler ayrı kadınlar ayrı mı diyor? Ne diyor yani? Niye pembe <gülüyor> niye? Ne oluyor? Niye bu daireler filan? Bayağı bir sorun çıkıyor. Tabii bu arada asıl hikaye şu oluyor. Bu Bütün bu sorunlar ve isyanlar bir şekilde hani... Karşılığını buluyor Simri. Onları bir güzel bastırabiliyor belki ama derken adamın gözleri bozuluyor. Eyvah. Eyvah yine eyvah. Evet. O simetri hastası baktı mı beş tane görmeye başlıyor her şeyi. <gülüyor> Şimdi hangisi doğru olan onu bulamıyor. İşte gözlerine çaylarla banyolar yapıyor. İşte bir sürü batıl inanç var. Bu arada kitabın çok çok önemli e, yanlarından bir tanesi. Kitap boyunca türlü çeşit batıl inanç. Evet o çok yani Renk merdivenin gibi. altından geçme basitliğinde değil. Çok enteresan batıl inançlar. Ve tabii bunların dildeki karşılıkları da e, yerini buluyor. Acayip keyifli. Yani işin o kısmı da çok güzel. Çok zengin o bakımdan. E, işte batıl inançlarına göre çeşitli formüller uygulamaya çalışıyor vesaire. Ama herkesin de batıl inancı var kitapta. Çok güzel. E, ondan sonra e, bütün bunlarda çözüm olmuyor. Ama derken Köstebek, bu arada tabii sürekli eşelenen Köstebek... ...bir şekilde bu durumu fark ediyor... Ee, bu Simri'ye bir yardımcı oluyor Simri diyor ki o zaman sen benim yardımcım ol Köstebek bundan korkuyor çek kaçınırken falan Neyse bir sürü bir şeyler oluyor Bir karmaşa çıkıyor ve bu ikisi Hiç yani Ummadıkları bir yere bir yeri, yuvarlanıyorlar evet. ee, Bir biçimde o kısımları anlatmıyorum Aslında yuvarlandıkları yeri de Ve orada olan biteni de anlatmak istemiyorum Yani çünkü kitabı hayli Ayrıntılı anlatmış durumdayım buraya kadar Tadını iyice kaçırmayayım e, fakat e, bir sürü şey şöyle söyleyeyim. Kitabın başından sonuna kadar e, okuduğunuz, gördüğümüz bir sürü şey yerini buluyor. Yani ondan hiç şüphe yok. E, ve bun, bütün bunlar da mutlu sonlar. Her biri ayrı bir mutlu son. E, o yüzden çok da keyifli bir e, sonu var kitabın. Şimdi böyle elime atınca e, demin bakarken ya hatırladığım bir şey vardı sen dedin ya basılı inançlar diye o cümlelerden birine denk geldim de e, ortalıkta böyle bu Simri'nin yaptığı işler yüzünden işte tartışmaya başlamış artık Mahalleli e, temizlikçi kadınla e, esnaf adamlardan biri tartışıyorlar anneniz size gebeyken incir ağacına mı işemiş ağzını cin çarpmış dönmüş. <gülüyor> diye bir cümle var beni çok <gülüyor> eğlendiriyor bu ya işte bunlardan gibi bir, sürü bir sürü var. var. Ee, çok büyük bir zenginlik gerçekten. Çok keyifli. Ee, bir de hayal edemezdim o kadar tuhaf batıl inanç. Yani çok komikler bir yandan da. Yani. yani bildiğimiz evet komik batıl inançlar var ama baya bir de herkes takıntılı yani. Evet. Kasaba dolu çok enteresan. <gülüyor> o kasabanın renkliliği, esnafı, işte mahalle halkı falan onlar çok hoşuma gitti benim. Ne kadar çeşitlilik gerçekten, var değil mi? Bütün bu karakterler ne bileyim mesela büyük adaya gitsek. Sanki böyle bir ortamın içine düşermişiz ya da işte e, ya ben de hep bir kıyı hissi veriyor bir kere bu e, bu tür hikayeler yani hep bir kıyı hissi var yani bu ne bileyim sanki işte e, Kaşa gitsek de böyle bir şeyle karşılaşacakmışız gibi hissediyorum yani oradaki bir kasabaymış gibi e, geliyor bana bu e, yerler o yüzden onu çok seviyorum Karakterlerin bu canlılığı yani dop dolu karakterler gerçekten ve ağızları çok laf yapıyor. Evet. Yani o zenginlik e, hiç yabana atılır bir zenginlik değil yani çok çok e, böyle iyi bunun için mesela Hollanda'caya nasıl çevrildi bütün bunlar o yüzden çok merak ediyorum. Yani hani incir ağacına mı işledi ananız sizi doğururken lafının Hollandaca'daki karşılığı ne acaba yani bu çalışmanın hani ka karşılığı olabilecek e, bu sözün karşılığı olabilecek. Hollanda'ca söz ne acaba? Evet, yani bayağı da çok merak incelikli ediyorum. bir iş gerektiriyor. Sevim Akın kitaplarında bu e, mahalle zenginliği, insan çeşitliliği hep var. En çok hoşuma giden özelliklerinden biri bu. Sürekli orada bir cıvıl cıvıl evet, sesler, uğultular var. Ve okurken bütün o seslerin arasında kayboluyorsun. Seni de alıp götürüyormuş gibi geliyor. Evet o yüzden çok keyifli. Şimdi bir müzik arası verelim. Ee, bu kitabı puldan taştan lahanadan, can çocuktan çıkan ve e, Hollanda'caya çevrilen ilk e, Türk çocuk kitabı olan, Türkçe çocuk kitabı olan puldan taştan lahanadan'ı armağan edeceğiz. Şarkı çalmaya başladıktan sonra arayan ilk dinleyicimize. Ee, şarkımız e, Mary Poppins filminden Dick Van Dyke ve Julie Andrews seslendiriyor. Çim çim çiri. E, telefon numaramız 0212 343 4040. Chim chimmy, chim chimmy, chim chim cheree. A sweepeth as lucky as lucky can be. Chim chimmy, chim chimmy, chim chim cheree. Good luck will rub off when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung. You might think a sweep on the bottom-most rung, though I spends me time in the ashes and smoke. In this all wide world, there's no happier blow Chim chiminey, chim chiminey, chim chim cheree. -a, a sweep is as lucky as lucky can be. Chim chiminey, chim chiminey, chim chim cheree. Good luck, we above when I shake hands with you. Chim chimamini, chim chimamini, chim chim chim chim chim chim The sweetest as lucky as lucky can be Chim chimamini, chim chimamini, chim chim chim chim chim chim Good luck we're above when I jikes and with you I choose me bristles with pride, yes I do A broom for the shaft and a brush for the flue Where the smoke is all billowed and curled Between pavement and stars Is the chimney sweep world When there's hardly no day Nor hardly no night There's things off in shadow And offway in light On the rooftops of London Chim, chiminy, chim chim a chim chim When you're with a sweep, you're in glad company Nowhere is there a more happier crew Than them once sings Chim-chim, chirree, chim-chirree Chim-chim-a-nee, chim-chim, chirree, chim-chirree Can Çocuk'tan Çıkan, Puldan, Taştan, Lahanadan Sevim Akın yazdığı bu kitabı e, Ayşe Korkmaz dinleyicimiz kazandı. Kendisiyle iletişim kuracağız. Ee, yine kitaplarla ilgili çok yoğun bir e, maratona devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta e, TÜYAP İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı başlıyor. Bu sene 31.si e, düzenleniyor. Biz de fuar öncesinde genel olarak neler var neler yok bir göz atalım istedik. Bu seneki fuarın özelliği ana temasının çocuk ve gençlik edebiyatına ayrılmış olması. Çocukluğum yurdumdur çocuk ve gençlik edebiyatı adını taşıyor. Ve onur yazarı da Gülten Dayıoğlu ee, bu sene e, Gülten Dayıoğlu da Türk Çocuk Edebiyatı'nın e, en e, eski ustalarından biridir. E, yaklaşık 50 yıldır e, bu işin içinde. E, Gülten Dayıoğlu ile ilgili e, bir sergi olacak fuar boyunca. Ayrıca fuar boyunca başka pek çok sergi de var. Onlardan ben biraz e, Hı -hı. bahsedeyim. Ee, dediğim gibi Gülten Dayıoğlu'nun yaşamından kesitlerin yer aldığı bir yaşamış bir yazmış Gülten Dayıoğlu isimli e, sergi tüyap düzenliyor. Ayrıca e, Türkiye Yayıncılar Birliği ile birliği ile birlikte düzenlenen e, ve Türkiye İllüstratörler Kataloğundan seçilmiş isimlerin e, kitap resimleri adını taşıyan bir illüstrasyon sergisi e, fuar boyunca izlenebilecek e, kapaklar ormanı diye bir sergi var. O benim çok ilgimi çekiyor. Özel bir tasarımla sunulacağı yazılmış fuar bülteninde. Nasıl bir tasarım olacağını merak ediyorum. Sadık Kara Mustafa. Küretörlüğü'nün üstlenmiş. Kırkın üzerinde çocuk ve gençlik kitabı kapağıyla Ama bu hazır... kapaklar herhalde yakın zamanda üretilmiş. Kapaklar mı? Nasıl onları biliyor Hiç musun? Hiç o kadar ayrıntısını bilmiyorum ama tasarımının farklı bir tasarımla sunulacağını okudum. O kapaklar belki de çok eski Çocukluğumuzdan yani bilmiyorum atıyorum hmm. şu an ama cinneli kapağı bile olabilir. Ben, ben bekliyorum anladım. yani cinneli olsun istiyorum orada. Ee, ayrıca bu sene Hollanda konuk ülke. Hollanda'dan e, pek çok e, yazar çizer de geliyor. Çocuk edebiyatıyla ilgili isimler de geliyor. Bir de Fil gelmiş diye bir sergi evet. e, geliyor. E, oradan bazı illüstratörlerin işlerini Facebook sayfasında paylaşmışlar. 2010 yılından beri dünyayı dolaşan bir sergiymiş bu. Ee, Hollanda'nın usta ve genç çizerleri, ilüstratörleri e, 24 kişi sanırım. 24 sanatçının e, işleri <gülüyor> sergilenecek. Fuar boyunca değil. E, Uluslararası salon 20 Kasım'a kadar açık. 17-20 Kasım arasında bu sergi de görülebilecek. Bunun dışında 600 yayın evi e, ve sivil toplum kuruluşu var. 200'den fazla etkinlik ve imza etkinliği olacak. Ve 40 ülkeden de katılım bekleniyor. Şimdi programı bulmak tabii TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı diye internete girdiğiniz zaman bütün etkinlik programını orada bulabiliyorsunuz. Ama çocuklarla ilgili olduğu için özellikle bu yıl Fuar Çocuk ve Gençlik Edebiyatı'nı teması olduğu için özellikle bazı etkinlikler sanıyorum öne çıkıyor. Benim için de mesela çok İlgimi çeken etkinliklerden ben seçtim. Hepsini burada anlatmamız mümkün değil. Bir iki tanesini söyleyebilmek istiyorum. Hı hı. Ee, örneğin 17 Kasım'da Büyük Ada Salonunda kimliğin oluşmasında çocuk edebiyatının rolü başlıklı. Şimdi bu başlık çok ilgimi evet. çekiyor. Ee, saat 15-15'te Büyük Ada Salonunda 17 Kasım'da. Ee, 18 Kasım Pazar günü mesela e, yetişkinler neden çocuk edebiyatı okumalı başlıklı e, bir Konuşma bu var. da çok Ka önemli evet, bir başlığı. Karin Karakaşlı e, konuşacak. Karadeniz salonunda 13-15'te 18 Kasım Pazar. E, 18 Kasım Pazar günü e, ben de bir etkinlik duyurayım. Saat 12'de Heybeliada salonunda sen şu <gülüyor> ve... <gülüyor> ve Üç Tekerini <gülüyor> anlatacaksın. Evet, e, doğru. İşin ilginç olan kısmı ben bu kısmıyla çok ilgileniyorum. Şuşu'nun Üç Tekerinin gerçeği. Evet. Ee, orada olacak ve çocuklar üç tekerle fotoğraf çektirebileceklermiş. Evet, üç tekerle bir tur binebilecekler diyelim. Ee, üç teker orada olacak yani. <gülüyor> Hay Allah. Ee, dolayısıyla buradan şunu anlıyorsunuz ki biz gelecek hafta band yayını yapacağız. Evet, onu da şimdiden <gülüyor> haber verelim. Biz orada olacağız. Evet. Ee, 19 Kasım Pazartesi'ye geçeyim. Ee, saat 10'da Karadeniz Salonu'nda Lil ve 7 çocuğu. Üzerine Tülin Kozikoğlu kitabın yazarı. Ee, bunu da öneririm şiddetle. Ve aynı gün saat 12'de aynı salonda şehirli çocukların doğa ile tanışması başlıklı. Ki bu da çok ilgi evet. çekiyor. Yani şehirli çocuğu doğa ile tanıştırmak başlı başına bir iş. Çünkü diye düşünüyorum. Ee, önemli önemli bulduğum e, bir şey. Aynı gün yine aynı salonda. Yani e, aynı salonda deyince olmuyor tabii. E, Karadeniz salonunda 19 Kasım pazartesi Karadeniz salonunda Mavisel Yener'le Öykü okuyoruz diye de bir... ...etkinlik var... Ee, ...aynı gün... ...20 Kasım'da da... E, ...illistirasyon alanında Çiğdem Gündeş... ...Bir Masal Bin Bir Renk... ...diye bir atölye yapacak... ...bu arada... ...illistirasyon atölyeleri epey fazla... Atölyeleri... ...programın içine baya serpiştirilmiş... ...hep e, ara ara gözüme çarptı... ...onlar da... E, ...muhtemelen o Hollandalı konukların da... ...katıldığı etkinliklerde ee, evet, var... ...hemen mesela bir tanesinin adını söyleyebilirim... ...diye şuradan hemen bakmaya çalışıyorum... Ee, Nordkist'i soyadı ama adı... Ha Marit Nord... Törnkist. Turn, nasıl Nordkist? Nasıl hı, Sven uydurmuşum. Nordkist evet. geliyor diye Yok ya. ama değil yani işte. <gülüyor> Marit Törnkist e, ilistirasyon alanında e, ilistirasyon atölyesi düzenli. Düzenleyen de Hollanda'ymış. Ee, Bu arada ilistiratör, e, konuk ilistiratörler deyince e, Türkiye'de çok biliniyor Korkipol... Ee, Sakar Cadı ah, evet. Vini'nin çizeri yani muhteşem çizimleri vardır ve çok eğlenceli şeyler çizer. Korkipol Pol de geliyor. Evet Vini nasıl Sakar Canı, Cadı Vini nasıl doğdu diye saat 13.15'te 23 Kasım Cuma günü e, yer alacak Korkipol. 23 Kasım Cuma günü e, aslında benim çok önemsediğim bir e, etkinlik daha var e, Karadeniz salonunda. Daha doğrusu iki etkinlik var bir tanesi yakın zamanda kaybettiğimiz Bilgin Adalı Anısına Karadeniz Salonu'nda saat 12'de Bilgin Adalı Anısına adlı bir hı hı. etkinlik var. Ee, ardından yine 23 Kasım Cuma günü Karadeniz Salonu'nda saat 16'da bence e, bu fuarın en önemli en en önemli konu başlığı bu çocuk ve gençlik edebiyatı denetlenmeli mi? Hı, evet evet. Yani daha önemlisi bence yok. Bu en önemli konu başlığı. Evet, bu bayağı çok, tartışmaya evet, açık bir e, konu. Üzerinde durmamız gereken bir konu. Çünkü uçlayan. biz de bu konuda bir yazı yazdık. Çocuk kitapları ve pedagoglar diye bir dolapkitap.com'da e, okuyabilirsiniz. En önemli konunun bu olduğunu bu sene düşünüyorum başlıklar içinde. E, e, aynı gün 23 Kasım'da e, canımızı en çok ne yakar? diye bir etkinlik daha var Tülin Kozikoğlu, Yıldıray Karakiye, Sedat Girgin ve Burcu Ünsal ee, çocuk kitaplarının e, yazımı e, mutfağına birazcık yazımı, e, çizimi, editör yok aslında şöyle bir şey olacak yani mutfağına girerken herkes biliyor bir kitabın nasıl yapıldığını ama o kitap yapılırken işte Tülin bir yazar olarak Sedat bir çizer olarak Burcu bir e, editör olarak e, ben de o yazılmış kitaplarla ilgilenen birisi olarak ne yaşıyorum Hı hı. Ee, ben bir kitap hakkında yazı yazdığım zaman işte ya da sen e, biz oturup da yazılmış bitmiş bir kitap hakkında bir yazı yazdığımız zaman bütün bu insanlar ne yaşıyor? Editör hem res, e, çizerle hem yazarla ne, yaş ne yaşıyor? E, yazarla çizer arasında neler yaşanıyor? Editörle ilişkileri nasıl? Evet, yani Uzlaşma ve uzlaşamama durumları olabiliyor zaman e, zaman. Evet zaman. yani birazcık bu tip e, konu hani ne yaşıyoruz aslında uzlaşıp uzlaşamamak değil yani ne hissediyorum? Ben işte diyorum ki şöyle bir şey ne hissediyorum? Evet yani bu da eğlenceli ve ucu açık bir sohbete benziyor. Bunun dışında başka hatırlatmak istediğim bir şey var mı senin? Ee, önemli bir duyuru daha var. Şimdi kitap fuarı tabii anlat anlat bitmez ama süremizin sonuna gel geliyoruz. Bu duyuruyla bitirelim. Beni çok etkiledi. Galatasaray taraftarlarından oluşan bir grup. Tek yumruk grubu. Artvin Borçka'da. Metin Kurt kütüphanesi kuruyorlar çocuklar için. Ee, i̇şte Metin Kurt yakın zamanda e, yitirmişiz üzgünüm tanımıyordum ben yitirdiğimiz bir futbolcu. Ee, onun adını verdikleri çocuklar için bir kütüphane kuruyorlar Artvin Borçka'da ee, ve Tek Yumruk daha önce 2011 yılında Hakkari'nin Hakkari'nin Çimenli köyünde bir Metin Oktay kütüphanesi kurmuş Hı, yine bence. çocuklar için. Evet. Yani bence çok etkileyici. Yani futbolu bir ...kitle e, yönetim aracı olarak düşünürsek... ...bu en elverişli kullanım biçimlerinden birisi evet, olur diye... Evet, kitapla birleştirmek e, iyi bir yöntem. ...düşünüyorum. Gerçekten çok önemli. Eğer kitap yardımında bulunmak isterseniz... ...Tek Yumruğ'a... E, ...Tek Yumruk grubunun kuracağı... ...Metin Kurt Çocuk Kütüphanesi'ne yardımda bulunmak isterseniz... ...metinkurtkütüphanesi... ...at gmail.com adresine... ...bir e-mail yazabilirsiniz... E, ...ve aynı zamanda grubun Twitter ve Facebook sayfasından da... ...iletişim kurabilirsiniz. Evet, gelecek hafta dediğimiz gibi biz bant yayınıyla burada olacağız. Cis, cismani varlığımız <gülüyor> fuarda olacak. Fuarla ilgili çok fazla şey var. İstanbulKitapFuarı.com adresinden fuarın programına, programına ulaşabilirsiniz. ulaşabilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir Dolap Kitap her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldırı Karagüle. Kitap dostu sizin okulu sundu.